Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal, bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Ki, kolay kolay boşaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda 3 ayrı konuğumuz var. Sarıya Çamlıtepe Derbelt Mahallesi Güzelleştirme Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nden Rıza Coşkun ve İsmail Karakartal aramızda Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Aynı zamanda Kuzey Ormanları savunmasından Ali Yıldırım'la beraberiz. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Abi. Şimdi sizin 2004 yılından başlayan mücadelenizle ilgili bu Derbent Mahallesi'ndeki, Sarıyer Derbent Mahallesi'ndeki mücadelenizle ilgili başlayalım programımıza. 2004 yılında sanırım başlayan bir mücadeleyi bize biraz evet. anlatır mısınız? Çok teşekkür ederim. Önce bizi programınıza kabul ettiğiniz için Açık Radyo'ya teşekkür ediyorum. 2004 yılında e, mahallemizde işte burada kentsel dönüşüm olacak gibi söylentilerin çıkmasından dolayı biz mahallemizde önce mahallede kanaat önderleri, mahalle temsilcileri, sokak temsilcileri gibi çalışmalar oluşturduk. Komşularımızla bunları görüşmeye başladık. Bu görüşmelerimizden sonra 2005 yılına doğru artık bu mahalle temsilcileri ve kanaat önderlerinin Öncülüğünde derneğimizi 2005 yılında oluşturduk. O, süreç, o süreçten bugüne çalışmalarımız devam ediyor. Yani afet yasası çıkmadan henüz daha bu şey başlamadan değil mi? Evet. Ee, henüz daha bu bugün karşı karşıya kaldığınız hukuksal problemler, yönetim kararları olmadan siz örgüt, erken örgütlendiğiniz aslında. Evet efendim çünkü bizim e, geçmişten gelen bir gerçeğimiz var. 1986 yılında bizim mahallemize e, bu Atatürk Oto Sanayi Yapı Kooperatifi'nin mahallemizin kurulu olduğunu bile bile gelip mahallemizdeki kurulu mahalleye hisseli tapular toplayarak mahallemizde de 90 küsür hisseli tapusu olan komşularımıza izale-i şur davası 1986'da açarak 1995 yılında mahkeme sonuçlandı. 98 yılında da Yargıtay'dan onaylandı geldi. Bu gerçekleri, bu tehlikeleri görerek biz 2000 yıllarından itibaren bu çalışmalarımıza başladık ve gelmeden geleceği sezinliyorduk. Onun için tüm hazırlıklarımızı yaptık ve komşularımızla bugüne kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlattığınız çok çok önemli bir şey. Yani bence olayı e, anlamamız açısından herkes bu süreci e, tam e, bilmeyebilir e, ama... Yani bu Atatürk Sanayi Sitesi Kooperatifisi mahallenize gelip bir takım e, hisseler topluyor. Öyle mi? Anladığınız evet, kadarıyla. Efendim. Ondan sonra da mahkemeye başvurup hisseleri giderme, izaleyi şu davaları açarak diğer şeylerin ortakların paylarını almak istiyor. Efendim. Ve ondan siz de ona karşı dava açtınız evet. ve kazandınız mı yani? Şey e, o. Biz e, o günün şartlarında bizim mahallemizde insanların bugünkü gibi e, birliktelilerinin olmayışı, Bizim Biz o mahallenin üçüncü kuşağıyız. Bizim babalarımızın, dedelerimizin bu tehlikeyi bugünkü gibi ciddi hissetmemelerinden dolayı mevcut bu Atatürk Oto Sanayi Yapı Kooperatifi'nin elinde sermayesinin de oluşumu bizim mahallemizin o ilk kurulduğu yılların sonuna doğru yani yaklaşması insanlarımızın o günde hazırlıklı ve örgütlü olmamasından kaynaklanan Ee, bizim babalarımızın ve dedelerimizin zaaflarından faydalanarak e, kurulu mahallelerimizi bizim mevcut izlediğimiz Türk filmlerindeki gibi işte ben bu köyü alıyorum satıyorum anlamında bizi satın aldılar. Efendim. İnsanlarıyla birlikte maliye İnsanlarıyla birlikte satın, şu an onların aldım. marabalarıymış gibi evet. bizi satın aldılar. Bu gerçeği yaşadık tüm Türkiye kamuoyuna da bunu duyurmak istiyorum efendim. 80'li yıllarda aslında bir şey vardı. Belki hatırlarsınız. Siz biraz geçmişe gittiniz. Ben de aklıma geldi. Evet. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanı olan, Bedrettin Dalan... ...görevinin aslında Boğaz'daki imara kapalı olan yerleri... ...imara açmak olduğunu söylüyordu. Plan tadilatlarıyla evet. vesaireyle. Ve böylece birçok kooperatif kuruldu o zaman. Bunların hepsi böyle sanatçı kooperatifi, gazeteci kooperatifi... Evet. ...işte yok oto sanayi kooperatifi falan gibi. Sizin söylediğiniz aslında modelle... Aslında evet. vatandaşların da üzerinde oturdu. Çünkü onların imar hakkı yoktu. Evet Yani efendim. oraya gece konusunu yapmış olan insanların... ...imar yapma şeyi yoktu. Onlara böyle bir ayrıcalık sağlanmıyordu. Ama evet. böyle güçlü yakınları olan... ...hatta askerlerin bile oradan şey aldığı... ...söyleniyordu yani büyük komutanların falan. Çünkü evet. imara açık olmayan yerleri imara açmaktı diyor. Benim görevim bunu bizzat belediye başkanı... ...kendisi itiraf ediyor. Yani... Öyle talepler evet. geliyordu ki bana mesela bir işte paşaya ben bir imar izni veriyordum. Yani bir kooperatifin içinde tabii örgütlenmiş geliyorlar. Ondan sonra işte o kooperatiften hisseler isteniyordu. İşte benim eltim de istiyor telefon açıyormuş Ankara'dan. İşte benim evet, e, bimlem kimim de yani bu şekilde aslında üzerinde yaşayan insanlar olmasına rağmen ve onların asla oraya yatırım yapma imkanı olmamasına rağmen. Evet efendim. Bu araziler çoğunlukla el değiştiriyordu üzerinde insanlarla birlikte. 80'li yıllarda benim hatırladığım böyle bir gelişme vardı. Sizinki aslında onun son şeylerinden biri, örneklerinden. Son var. Örneklerinden. Evet, gelişmeler. Biz onu canlı canlı yaşadık. Masla Kasırları'nda biliyorsunuz Sarıyer'e giderken bir as gazinosu vardı. Evet, biliyorum. O gazinonun mevcut bizim mahallemizin etrafından askeriyenin tel örgüleri geçerdi. Bu tel örgülerde asker de devreye gezerdi orada 70'li yıllarda. Oraları bu Dalan döneminde gerçekten askeriyenin tellerini yukarı çekerek 42 tane kooperatif oluşturdular. <gülüyor> bu kooperatiflerde şu anda gazeteciler sitesi, sanatçılar sitesi, doktorlar e, sitesi, falan sitesi, hukukçular sitesi yani şu 42 tane farklı kooperatif var. Bu kooperatifler tabi oralarda konutlar yaptılar. Şu anda benim e, bu son Daha dün mevcut o mahallenin muhtarıyla da görüşmemden dolayı orada bazı sitelerin iskanlarının hala olmadığı ama insanların orada yaşamını sürdürdüğü bir anlamda bu dalan döneminde kaçak binaların yapıldığı anlamına gelir ki eğer o insanların oralarda yaşama hakları varsa 1937-38 yıllarında İstinye'den koparak kurulmuş bir Derbent mahallesinin bizim dedelerimizin oraya kurduğu mahallede niçin bizim yaşama hakkımız olmasın diye bunu kamuoyunun sorgulamasını istiyoruz efendim. İstinye eskiden bir sanayi bölgesiydi aynı Haliç gibi. Evet. Oradaki şeyden dolayı <gülüyor> havuzdan yüzer havuzdan dolayı. İstinye koyunda şey tersanesi dolayısıyla. koyunda farklı fabrikalar vardı, bendesan evet. vardı, Kavel vardı. Çayır başında kibrit fabrikası vardı. Yani bizim oralar bir sanayi bölgesiydi. Aynen. O günün şartlarında da işte bizim babalarımız bu Maslak güzergahında Levent'e doğru büyük iş yerleri fabrikalar vardı. Bizim büyüklerimiz de oralara gelip o gün devletin de bu 1968'de yanılmıyorsam bunu Türkiye kamuoyunda hatırlar. Devletin valisinin gelip hisar üstüne kendi evini kendin yap kampanyaları yaparak bizim bu mahalleleri kurmamıza devlet teşvik olmuştur. Gece konudu var evet, aslında yani teşvik, teşvik etmiştir. De, aynen, Çünkü aynen. vatandaşın kendi mülkiyet problemini çözmeleri anlamında bir anlamda devletle yardımcı olmuştur. Onun için bugün bizim buralarda yaşamımızı idame ettirmemiz, buraların asli unsurunun gerçekten sahiplerinin Biz olduğumuzun bir kanıtıdır. Çünkü devlet teşvik etmiştir. Biz İmece usulü bu mahallelere elektrik getirdik, su getirdik, e, kanal, altyapısını, kanalizasyonunu yaptık. Gerçekten biz kendi küçük küçük yani bizim okul karşılıklarımızdan babalarımız, dedelerimiz bunları kısarak devletten hiçbir maddi yardım almadan mahallelerimizin altyapılarını biz kendilerimiz oluşturduk. Ama oralar bugün çok değer kazanıp kıymete bindiğinde bizi şehrin dışlarına göndererek bugün devleti soyan, çırpan çantacılar gelip oralarda mülkiyet sahibi olmak istiyorlar. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Onun için biz derneğimizi, kooperatifimizi oluşturduk. Bununla da kalmadık. Sarıyer'deki bizim gibi tepe mahallelerde sorun yaşayan tüm mahalleleri de Ki farklı mahalle dernekleri ve kooperatiflerle üst birliğimizi oluşturarak e, dayanışma içerisinde Sarıyer'de yaşamımızı idame ettirip biz oralarda kalıcı eğer oralarda bir plan proje yapılacaksa bizlere sorularak halkın kendi plan ve projelerini yaparak biz oralarda yaşamak istiyoruz. Biz bunu tüm kamuoyuna da paylaşmak istiyoruz. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, bir Hatırlayabilirsiniz 12 Eylül sonrası 1984 ve 86 yılları arasında bir tapu tasis belgesi verildi bize. 2000 liralık ziraat bankası makbuzu e, gidin bankalara 2000 lira yatırın dediler. Biz 2000 lira yatırdık ziraat bankalarına tapu tasis belgelerimizi aldık. 6 tane 45 liradan oluşan tapu bedellerini yatırın dedik. Komşularımızın içerisinde 3 taksit, 4 taksit, 6 tane 45 lira taksitini yatırıp şu an devlete hiç borcu olmayan benim derneğimin ve oluşturduğumuz kooperatifimizin de birleşenleri var. Yani şu anda devlete hiç borcu olmayan üyelerim de var. O zaman biz niçin işgalci oluyoruz burada? Çünkü devlete borcumuz da yok. Devlet buraya plan yapmamış, proje yapmamış, gelip bizimle paylaşmamış. Kendileri mutayetlere plan proje yapıp bizim tasvip etmediğimiz bu plan projelerin içerisinde bir tane esnaf dükkanın olmadığı projeler sunarak bizi buradan tahliye etmek istiyoruz. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Hem derbent hem Sarıyer'in tepe mahalleleri olarak buna da hazırlıklıyız. Derneğimiz, kooperatifimiz, tüm birleşenlerimizle e, bu plan ve projeleri ters yüz etmek istiyoruz. Halkın projelerinin yapılmasını istiyoruz. Devlet bizi mahtaba almadan, bizimle masaya oturmadan, ortak plan proje yapmadan bunu asla kabul etmiyoruz. Bir model de öneriyorsunuz. Yani bir dernek evet. kurmuşsunuz, hukuksal süreçleri izliyorsunuz ama aynı zamanda da e, bu mahalleyi nasıl kendiniz şey yaptıysanız, kuşaklar e, tabii burada zaman içinde yerleşerek bu mahalleyi oluşturduysa bundan sonra da bir kooperatif kurarak e, katılımla Kendiniz mahalleyi dönüştürmek ve kendiniz mahallenize sahip çıkarak bu kooperatifle e, devam etmek istiyorsunuz. Ama ortaya bir şey giriyor. Bir yatırımcı giriyor. Siz, sizin arsalarınızı e, satın alıyor. E, tek tek bireylerden. Çünkü insanların aslında tek başına direnme güçleri yok. Evet. Büyük bir şey geliyor. Çünkü orada bir E, ...sermaye Sınavı geliyor gibi. dışarıdan. Şimdi dünyanın her yerinde aslında e, bu tip e, projelerde spekülatörlere, yatırımcılara kapalıdır. Çünkü mahalle burası, insanların yaşadığı bir alan. E, bunun örneğini mesela Fenerbalat'ta Avrupa Komisyonu'nun e, Habitat Konferansı İzliyoruz sonrası... Evet, evet ...şu anda orada mücadele sürüyor. E. O zaman görmüştük. Yani kesinlikle mahallede yaşayan insanların dışında kimse projeye katılamaz... Hiçbir şekilde bir yatırımcı, bir spekülatör ile yürümez proje. Bu Avrupa Birliği'nin mesela orada koyduğu şarttı. Ama sonra tabii bu hoşlarına gitmedi siyasetçilerim. O projeyi e. iptal ettirmeye yakın şey hale getirdiler. Kadık hale geldi o proje ama. E. Dediğiniz e. örnek mesela siz bu kooperatif kurarak aslında bizzat orada yaşayan insanların... Bu projenin yani burada yapılacak olan değişikliklerin ya da bir takım kamu müdahale yapacaksa birlikte karar verilmesini istiyorsunuz. Efendim zaten bizim oluşturduğumuz kooperatif de aynen sizin e, uyarılarımıza <gülüyor> uyuyor. Çünkü bizim mevcut kurduğumuz kooperatif Türkiye'deki mevcut tip kooperatifleri kesinlikle değildir. Bizim kurduğumuz kooperatifin ana temalarından bir tanesi önce o bölgede oturacak. Derbentli olacak, Sarıyeri Derbent mahallesinde oturacak, orada ikam edecek, geçmişten gelen bir hakikati olacak. İkincisi de bizim bu kooperatifimizin yani sokak temsilcileri var, büyük binalarda bina temsilcileri var, bir danışma kurulu var. Biz bu danışma kuruluna sormadan kooperatif yöneticisi arkadaşlarımız, ben de bu kooperatifin, Dernek başkanı olmama rağmen aynı zamanda da ortaklarından bir tanesiyim. Biz danışma meclisimize sormadan nezaketen de olsa yani bizim yönetimimiz asla bireysel karar almıyor. Tüm mahallenin ortak birleşenleriyle birlikte karar alıyor. Çünkü bizim mahalledeki mevcut dernek kooperatif toplantılarımız 500 kişi katıldığında biz katılımın Çok az sönük olduğunu söylüyorum. <gülüyor> en az binlerle birlikte toplantı Kaç yapıyoruz. Kaç kişi yaşıyor bizim. mahallede bunu da bizim bil. Bizim şu anda mevcut mahallemizde efendim yani dıştan açılan kapı 1117 tane bizim hanemiz var. Daire bazına döktüğünüzde 3000-4000'lerle bin, ifade ediliyor efendim. Yani 12 veya 15 bin küsür üye bizim şeyimiz var yani nüfusumuz var. Bir de çok genç nüfusumuz var. Şu anda bizim mevcut ilk okulumuza giden öğrenci sayısının 1260 olduğunu biliyorum. Aynı zamanda bizim mahallemiz 52 tane sokak, 5 tane ana cadde, yüzlerce esnaftan oluşan 3 tane camisi, kendi mahallemizde cemevi olan bir de çok kültürlü birlikte yaşayan hatta mahallemizde gayrimüslim vatandaşlarımızın da yaşadığını ve dernek ve kooperatif üyelerimiz olduğu çok hoşgörülü bir mahalleden bahsediyorum. Yani tarihçesi çok eski. Onun için daha dün kurulmuş bir mahalle muamelesi görüyoruz. Kesinlikle öyle değil. Yani geçmişten gelen bir hakikatimiz var. Biz bu hakikatımızı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir de yani bizim mahallemizde bu en az Olay olan mahallelerden bir tanesi çok sakin ve huzurlu bir mahalle. Bir düğünümüzde örneğin bir tane cenazemizde binlerle ifade edilen katılımcılarımız oluyor. Artık yani Derbent'te yaşayan, Sarıyer Derbent'te yaşayan insanlar asla yani geldikleri köyleri özlemiyor. Çünkü orada doğmuş büyümüş artık orası onun köyü olmuş. Onun için biz... Tüm komşularımızla şu anda huzur içinde yaşıyoruz ama bu riskli alan ilan etmeleri, bu kentsel dönüşüm olayları son derece bizi rahatsız etti. Bunun yüzünden de yani bu rahatsızlığın yüzünden bazen haftada 5-6 tane yaşlılarımızın vefat ettiğini gördük. Bir de 2006 yılında bizim derneğimizi yıktılar, dernek binamızı. Bu... 2010 yıllarında da mahallemizden bir kısım komşularımızı kandırarak kağıthaneye taşıdılar. Bu iki olayda da biz polisin gerçekten gazlı, bombalı saldırılarla maruz kaldık. Bu gazlardan etkilenerek birçok yaşlılarımızın da yaşamını kısa, kısa zamanda kaybettiler, ömrünü kısalttılar. Son derecede bizi e, yani rahatsız etti. Bizim mahallemizdeki bu çığlığı... Herkesin duymasını istiyoruz. Çünkü biz oranın asli unsuruyuz. Bir de bu sürekli her senede iki senede bir bu devletin güvenlik güçlerinin gelip bizi gazlamaları bizim nefes darlığı çeken hasta yaşlı insanlarımızın da kısa zamanda yaşamlarını sonlandırdığını izledik bir araştırmada. Biz size samimi söylüyorum 10 günde 7-8 tane yaşlımızın Bu olaylardan birkaç ay sonra vefat ettiğini gördük. Yani bu ölümlerin de normal olmadığını ben burada iddia ediyorum. Çünkü bu gazdan aşırı derecede etkilendik. Bu gazı yedikten sonra şu anda ben de ilaç kullanıyorum. İnanın benim de sağlığım bozuldu. 1906 yılında daha genç bir insandım. Ben 1961 doğumluyum ama bugün ilaç kullanıyorum ondan dolayı. Çünkü bizim sağlığımızı bozdu. Evet. İsmail Bey de burada dernekten. Evet siz de <gülüyor> aynı dernektesiniz zannedersem. Evet, hem dernek üyesiyim evet. hem de koopartip ortağıyım. <gülüyor> ben, gönüllü çalışan. Evet hem gönüllü çalışanıyım. Ee, ben direkt hemen e, iki yıl süreçten bahsetmek istiyorum. Ferahevler'de e, kaymakamlık binasının açılışında e, Sayın e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'a geldi. Büyüklerimiz, dernek başkanımız, muhtarımız hepsi katıldılar oraya. Ve orada e, Sayın e, Kadir Bey bu e, derbent sorunu beraber çözeceğimizi bize iletti. E, ve bir yıl sonra da mahallemizde verilen iftarda derbentliği mağdur etmeyeceğimizi, ortaklaşa çalışacağımızı beyan edip gittiler. Ve bu geçen sürede e, maalesef e, İstanbul Büyükşehir Beledi Belediye Başkanı, Emlak Daire Başkanı bölümü mahallemizde e, samimi bir çalışma yapmadı. Derbentleri dikkate almadı. Derbent'te bir plan okulaması başladı ve derbentlerin bundan haberi olmadı. Son 15 gün kala biz kendi imkanlarımızla bu planlara <gülüyor> askıda ulaştık. Ve son güne kadar bu planlara iptal davası açmadık. Son güne kadar sabrettik. Belki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bize de detaylı bilgi verir. E, samimi bir ortam oluşur ve son güne kadar bekledik. Maalesef samimi olmadıklar için gelmediler ve son itiraz günü 15 Eylül galiba yanlış hatırlamıyorsan ve son gün itiraz ettik. Çünkü neden son gün ettik? Yani Derbent halkı samimi, Derbent halkı çözümden yana olmasından dolayı biz son güne kadar bekleyip davamızı açtık. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu riskli alan, 2013'ün Ocak ayında biliyorsunuz Derbent riskli alan ilan edildi. Bu riskli alan ilan edilmesi tabii bizleri sıkıntıya soktu. Çünkü biliyorsunuz riski alan ilan edildikten sonra bir dönüşümü kaçınılmaz. Peki ama buradaki yapılar yani sayden riskli mi? Burada çok katlı yapılar yok zannedersem. O kadar şey değil. Katlı yapılarımız var ama kesinlikle riski değil. Yani buradaki şey inşaat şeyleri incelenip de mi bu riskli alan ilanır? Hayır. İncelendi mi yapı? Mesela Kesinlikle. şu yapı risklidir, bu yapı değildir falan değil. Bu aslında bu riskli alan uygulaması yani bu afet yasası denilen yasayla son derece keyfi bir hukuksal şey, hukuk şeyinde, rejiminde bir değişiklik oldu. Evet. Yani bir yere çiziyorlar mesela burası riskli alan diyorlar. Ama bir araştırma yapmadan. Ben o e, e. İstanbul Büyükşehir Beledi Belediyesi'nin Çevre Bakanlığı'na e, derbette riskli alayla edilmesiyle ilgili Evlatları bizim elimize ulaştı. inceledim İnanın o kadar basit sebeplerle biliyorsunuz ya zeminden dolayı bir alanlar istatlarına inan edebilir ya da yapısız soğundan dolayı. Ee, şimdi zeminden edemezler. Türkiye'nin belki en sağlam bölgesi Sarıyer ve en sağlamı Derbent. Ve İstanbul'da o kadar sıkıntılı bölgeler varken direkt Derbent'in olması zaten düşündürücü bir. Şey, ...bunu herkes de çok iyi biliyor. Son derece evet. keyfi bir şey Kesinlikle. Yap. Mevcut 99 depremi... ...2000 başındaki olan deprem... ...yani bizim orada herhangi bir sıkıntı olmadı... ...herhangi bir çatlak da olmadı... ...herhangi bir problemimiz olmadı. Yani buradaki bir riskli alanın... E, ...firmanın kendi çıkarları doğrusunda... ...devleti de arkasına almasına kaynaklanıyor. E, biz bunun farkındayız. Bizim buradaki en büyük sıkıntımız... ...yani halkımız... E, ...her şeye rağmen İBB'ye güvenmek istedi... ...bu iki yıl içinde... Gerçekten biz halk olarak samimiyiz ve biz büyük bir aileyiz Derbent'te gerçekten. Ve e, bu iki yıl geçmesine rağmen maalesef hiçbir samim bir adım yok. Kendi işlerinde plan yapıyorlar. Sadece firma ile ortaklaşa çalışıyorlar. Asıl muhatap Derbent halkı ama masada Derbent halkı yok. Şimdi genellikle zaten e, bugünkü dönüşüm modelini şekillendiren bu müzakere ortamına girebilenler. Yani kim giriyor? Büyük sermaye. Evet. Siyasetçiyle kim görüşebiliyor? Yatırımcı. Spekülatör. Yani tam da yapılmaması gerekeni yapıyor aslında. Bu yeni bir hukuk rejimi galiba tarihe de geçecek yani. Hı -hı. Şu evet, Türkiye'deki bu. bu kentsel dönüşüm rejimi bence dünya tarihinde herhalde ne yapılmaması gerektiğine Hı -hı. dair şey. ders kitaplarında falan okutulacak gibi geliyor bana. Biz en son geçen evet. hafta bir İBB Emlak Değer'e başkalarıyla bir görüşme yaptık e, yapıldı. Yönetimimiz, dernek ve kooperatif yönetimiz Orada biz şunu ilettik kısaca. Biz Derbent halkı her zaman çözümden yana çözümü istiyoruz. Ama Derbant halkının da içinde olduğu, Derbant halkının desteklediği kurumlarla görüşülmesi gerektiğini biz defalarca ilettik. Ve her seferinde de söylüyoruz. Buna rağmen bizlere farklı isimlerle e, telavuz ediyorlar. Ayrı değil. Derbant halkı... Tek tek gelin diyorlar değil mi? Evet. Bunu e, tek, şeyde tek tek çok iyi görmüştük. Çok Sılı Kule'de falan Biliyoruz, şey diyorlardı. Var, ee, siz e, toplu olarak gelmeyin. Ben, ben Benden randevu alın diyor. Şimdi ben toplantı şeylerini izledim. Evet. Suluköy'de belediyeye de işte toplantı oluyor. Diyor ki belediye başkan yardımcısı ya da belediye başkanı. Öyle hepiniz birden gelmeyin. Ben tek tek sizin sorunlarınızla ilgileneyim. Bu o, o kadar ilginç bir yöntem ki. Evet. İnsanları böyle tek tek yani tenhada sıkıştırma yöntemi. Ama evet. bence şurada evet. en oluyorlar. Derbant, e, maalesef öyle bir tuzağa düşmüyor. Biz gerçekten dediğim gibi biz büyük bir aileyiz ve örgütlüyüz ve Hukuksal bütün haklarımızı da biliyoruz ee, ve iyi çalışıyoruz. Yani iki kurumumuz da gerçekten dersine iyi çalışıyor. Ve halkımızla biz aldığımız her bilgiyi direkt halkımızla paylaşıyoruz. Çünkü e, biliyorsun bizim gibi mahallelerde bir ortaya bilinçli bir şey atılır, dedikodu yapılır. Ve insanlar artık ona inanır. Ama bizde derbette artık öyle bir şey yok. Derbette iyi çalışıyor. Ee, bizim e, en son dediğim gibi İBB ile görüşmemizden sonra biz şunu söyledik. İşte orada birçok madde sayıldı. ya Derbette ya, sıkıntılar çok. Biz şunu söyledik. Derbent'in çözümü çok basit. 3 ayda çözülecek bir sorun. Ama İBB eğer ailem firmayla sadece görüşme yaparsa Derbent 3-5 yıl daha çözülemez. Ama halkla halkın seçtiği kurumlarla samimi bir ortamda görüşme yapılırsa Derbent'in çözümü çok kolay. Gerçekten kolay. Sadece burada bir Evet kanun var. Tapının kimin olduğunu herkes biliyor. Ama bir de burada vicdan kanunu var. Yani devletimiz Gerçekten buradaki binlerce halkı düşünmeli birkaç kişinin zengin, nasıl zengin ederim onu düşünmemeli. Burada binlerce insan, biz Rıza Başkan'ın söylediği gibi biz burada 3. 4. kuşağa geldik artık. Bizler mahallemizi seviyoruz ve kesinlikle ve kesinlikle Derbent'ten başka bir yerde yaşamayı asla aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz biz. Bizim herhangi bir yerlere gitmek söz konusu değil. Biz de orada kalacağız, Derbent'te yaşayacağız. Eğer burada çözüm istiyorlarsa gelecekler kurumlarla samimi bir şekilde görüşecekler ve Derbent'i biz iyi bir şekilde halkın istediği şekilde çözülecek. bir sorun da kalmayacağını düşünüyorum ben. Alan ne kadar? Yani Şevraz biraz o konuda bilgi verir misiniz? Yani mahallenin alanı kaç kişidir? Şeyi söylediniz yani 3000'e yakın hane var dediniz. Ee, binaları anlattınız. Biraz. Efendim şu anda bizim Derbent'in alanı 380 dönümdü. Bu 380 dönümün 90 dönümünü şu anda Atatürk Yapı Sanayi üyelerine kullandı. Bir gerçeği de sizden paylaşalım. Şu anda bu Maslak Mesa Evleri diye bir zaten site oluştu. Şu anda onlar bizim komşularımız. Ben de orada esnafım. Tam da o sitenin çıkışında orada ben gıda işi yapıyorum. Yani benim müşterilerim. O komşular onlar artık bizim komşularımız oldu. Hiçbir sorunumuz da yok. O insanlarla birlikte yaşıyoruz. O insanlar zaten mevcut üyeliğinin karşılığını aldılar. Bire iki aldılar. Şu anda... Bu saatten sonrası artık biraz ticarete dönüyor. Onun için e, bu şu andaki mevcut alan 290 dönüm e, bu yeşil alanlar ve maslak mesaj evleri çıktıktan sonra bu üyelerine dairelerini yaptılar. Şu anda paylaştılar yaşıyorlar. E, bu saatten sonrası artık ticari boyuta dönüyor. Zaten mahallemizin kurulu olduğunu bile bile kasıtlı aldılar. Biz diyoruz ki bu dönemin belediye başkanı bu 2004-2009 yılları arasındaki belediye başkanımız Sayın sedet Bey'e de ruhsatı alırken diyorlar ki biz işte mevcut merkez camiden o tarafa geçmeyeceğiz. Bu 90 dönümü bize imara açın. Kalanını da biz üzerinde oturanlara sözlü olarak tapusunu devredeceğiz. Bunu da mahalle heyetiyle belediye başkanı kooperatif ünlü üçlü toplantıda bunu ifade ediyorlar. Ama o evlerini yapıp oturduktan sonra artık orada baktılar. Yani milyon dolarlara ev satıyorlar. Bu düşüncelerinden de vazgeçtiler. Bugün mahallenin tümüne yükmediyorlar. Onun için biz de, bu da yani Derbent halkının kabul edemeyeceği bir durum. Peki şimdi bu arada bir küçük bir ara verelim. Ondan sonra e, devam edeceğiz. Teşekkür edelim. ederim. Evet e, Derbent Mahallesi ile ilgili yaptığımız programa devam edeceğiz. E, Tom Pop dan dinliyoruz uh, I want to be a tree şeyde kusura. The world for the people Son pop'tan dinledik. I want to be a tree. Ee, Sarıyer, Çanlıtepe Dermat Mahallesi e, Güzelleştirme Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nden Rıza Coşkun ve İsmail Karakartal'la olan sohbetimiz devam ediyor. Ee, bir de orada sizin mahallenin e, yakınlarındaki ormanla ilgili bazı duyumlar aldığınızı söylüyordunuz. Sanırım 3. Köprü ile de ilgili bir bağlantısı var. Doğrudur efendim. Şimdi bizim Mahallemizin coğrafi yapı olarak üç tarafımız orman, altı deniz. Yani biz İstinye'den 1937'li 30'lu yıllarda oluşan bir mahalleeyiz. sakıncası yoksa ismini de verebilirim. Bu sarı yerin köklü ailelerinden bu İstinye'de yaşamını idame ettiren Akdağların bu Aktağlar ailesinin ilk derbente gelişe gelerek oluşturduğu bir mahalledir. O günden bugüne biz yaşamımızı idame ettiriyoruz. Kısacası 1937'lerde oluşup e, 1970'lerde hızlanarak 1980, 90'lı yıllarda da son halini alan, 90'dan sonra bir çivi çakılmayan bir mahalledir bizim mahallemiz. Onun için... Onun tam da böyle sağında solunda e, ormanların oluşturduğu şu an bir söylem var. İşte Derbent'le birlikte bizim kendi koruduğumuz piknik yaptığımız gidip yani çamların içinde oynadığımız ağaçları da Derbent'le birlikte 700 dönüm bir alanı tam da karşımızda bu e, Fatih Sultan Mehmet Mehmet'in Köprüsüne giden Sarıyer Caddesi'nden karşımızdaki bu şeyler var. Orman Dairesi'nin, Orman Baş Müdürlüğü'nün şu anda memurlarının oturduğu binalar var. Oraları da 480 dönüm bu Büyükdere Caddesi'nin karşısı bu Belgrad Ormanları'na doğru bir plan e, olduğunu söyleniyor. Bir de bizim tam ferah evlerle bizim aramızdaki bu... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bu park bahçelere ait büyük bir orman var. Buranın da 700 dönüm imara açacağı söyleniyor. Bu da son derece bizi rahatsız ediyor. Biz derbent halkı olarak gidip hatta daha fidan iken altına su verdiğimiz en ufak bir yangında ellerimizde su taşıyıp söndürdüğümüz ormanların biz imara açılmasını istemiyoruz. Biz Oraları ellerimizle büyüttük. Yani bizim çocuklarımız gibi o ağaçlar. Biz son aynı zamanda bir mahalle derneğiz ama çevreye de bu kuzey ormanlarına, bu planlara, bu projelere de son derece duyarlıyız. Sarıyer'de bir tane ağacın da kesilmesini istemiyoruz. Çünkü İstanbul'un akciğerleri oralar efendim. Yani oraları da o ormanları da yok ettiğinizde inanın toplu ölümler yaşanır İstanbul'da İstanbul'da nefes darlığı çeken astım hastaları nereden oksijen alacaklar? Bu kadar trafiğin araç gerecin içerisinde. Onun için o ormanlar da bizim için çok değerlidir. Biz sadece evlerimizi koruyan bir dernek değil, aynı zamanda çevreye de duyarlı bir sivil toplum örgütüyüz. Sarıyer'in tüm mahalle dernekleri içinde benim bu söylediğim geçerlidir. Biz bu konuya da hassasız efendim. Bu konuda da Birlik ve beraberlik içerisinde tüm sivil toplu örgütleriyle birleşenleriyle bu ormanlarımızı da korumak yaşatmak istiyoruz Aslında ya yani bölge halkının özellikle sarıya halkının bu konudaki tepkileri çok önemli e, şimdi biz orada bir süredir bir mücadele veriyoruz Hani Kuze ormanları savunması olarak köyleri gittik insanları dinledik Hani bu e, neler yapılıyor bu konular hakkındaki fikirleriniz nedir diye edinmek için. Hatta şimdi bir de kent anketi yapmıştık. Bütün İstanbul'un bu konudaki fikrini edinmek için ama Sarıyer'de konu daha sıcak. Hani Sarıyer insanı daha e, iyi biliyor ormanı. Sarıyer insanı e, oradaki değerlerin daha çok farkında. Hani biz bir bütün olarak baktığımızda İstanbul'da çok ciddi bir kentsel dönüşüm atağı var. Ve bu kentsel dönüşüm ataklarının belki de en ağır darbesi Kuzu Ormanları üzerinden yapılıyor. Yani orada e, bir köprüyle birlikte hem orman alanlarımız imar açılıyor, hem o orman alanlarının yanındaki köyler risk altında ve sizin aslında Derbent mahallenizi de yine riski atan en önemli unsur, oradaki araziye farklı bir değer katan unsur yine köprü projesi. Tabii. Yani bu kuzeye <gülüyor> yapılaşma baskısı arttığı sürece sizin oradaki o ...barınmak için oluşturmuş olduğunuz düzen aslında ciddi bir tehdit altında. Evet. Çünkü bütün spekülatörler, yatırımcılar İstanbul'un kuzeyinde şu anda ya arsa kapatıyor... ...ya işte bir takım mülkleri satın alarak kafasında hep büyük bir şey var. Bunda da aslında şey yapılırsa iktidarın şeyi zaten kaynak yaratmak, kaynakları büyütmek... ...ve bunu bu şekilde ekonomiyi döndürmek. Yani bu şekilde başarılı olduğunu düşünüyor iktidarda. Evet. Yani bu rant projesi, yağma projesi dediğimiz şeylerin arkasında aslında belli bir gelişme modeli var. Onun için bunu analiz edip buradaki problemi aslında siyasetçinin buradaki müdahale biçimini sorun sağlaştırmak lazım. Yani müdahale çünkü katılımcı değil. Müdahale de proje spekülatörlerle gerçekleşiyor. Yani böyle temel hukuksal problemler içeren bir müdahale tarzıyla e, yapılıyor her şey. Haklısınız. Haklısınız. Ee, şu da bizim çok dikkatimizi çekiyor. Bu 6306 sayılı yasanın mevcut İstanbul'a efendim biz e, yani İstinya'nın dere içi aksıyız. Bizim İstanbul'a eskiden bu Arnavut kaldırım taşları, dolgular hep Sarıyer İstinya'daki taş ocaklarından gidiyordu. Bizim alt zeminimiz taş yani. Onun için kesinlikle bizim yani... Coğrafi yapı olarak bir kere riskli alan değiliz. Biz üzerimizde yaşadığı yaşadığımız toprakların bir kayanın üzerinde oturduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu riskli alanın da kasıtlı mahallelerimizin riskli alan ilan edildiğini düşünüyoruz. Sadece biz değil, eski ismiyle Armutlu, şu anda yeni ismiyle Fatih Sultan Mehmet Mahallesi burası da riskli alan ilan edildi. Burası riskli alan ilan edildi. 3 gün sonra da Derwent riskli alan ilan edildi. Onun için biz buralarda bir kasıt olduğunu düşünüyoruz Sarıyer olarak. Az önce bu Kuzey Ormanları Birleşen'e arkadaşımızın da söylediği gibi bu projenin çok büyük, global büyük bir proje olduğunu düşünürsek bizim Sarıyer'deki mahallelerin hatta ilçemizin tümünün tehdit ettiğini düşünüyoruz. Çünkü bizim... E, 37 tane mahallemiz şu anda Ayazdağ da 3 mahalle olarak bize bağlandı. Ayazdağ'ını da içine alırsak bu Fatih ormanlarının tam da Alibeyköy'ü Üyübe kadar bağlanan sınırları içerisinde Sarıyer'i kapsıyor. İnanın bizim ormanlarımızı ve 37 tane mahallemiz Sarıyer'de 8 tane köyümüz var. Bizim bu köylerimizi de tehdit ediyor. Zaten köylerimizin merası diye bir şey kalmamış. Köylerimizde hayvancılığı bitirmişler. Şu anda gelip bu mevcut mutayt firmalar ve çantacıları köylülerin elinden adeta sanki mallarını yani rızasının dışında artık öyle sarmalamış ki gasp ediyorlar. Sarıyer'de köylerimizi bitirdiler. Bu kuzey, evet. kuzey ormanlarıyla birlikte artık Sarıyer'de köyümüz var da diyemeyeceğiz. Evet. Çünkü bizim oradaki seraları şu anda... Gümüşdere'de son derece Antalya gibi bir sera var yani. Orada o alanı bile yani iskiye neredeyse arıtma tesisi yapmaya kalktılar. Daha evet İstanbul'un şeyi tamamen yani, yani çok, çevre planında kuzeye kap kapalı olan yer. O köyümüzün de duyarlı evet. oluşundan mevcut evet. derneğini oluşturmuşlar. Biz ziyaret ettik. onlar o, o köyler de son derece duyarlı. Aynı zamanda da ben Sarıyer'de kent konseyi üyesiyim. Bu sivil toplumlar e, mahalle derneklerini temsilen bu Fatih Sultan Mehmet bah Mahallesi Dernek Başkanı Sayın Fazlı Bey'le ben Kent Konseyi yöneticisiyiz yani kolaylaştırıcısıyız. Biz hemen hemen yani bu 7-8 tane sivil toplum örgütleri de biz üyesiyiz, görev yapıyoruz. Sarıyer'de son derece çevreye ve yeşile duyarlı ...aynı zamanda da Sarıyer halkını seven... ...yani biz Sarıyer aşığıyız onun için... ...ben bakın aslında. yıllar önce... ...onun için biz ormanlarımıza çok duyarlı... ...köylerde efendim. kahvelere yani. dolaştıysanız... ...oradaki köylerde... ...ben tesadüfen yani... ...birkaç şeye tanık oldum... ...şimdi köy kahvelerinde oturuluyor. Pazar günleri de siyasetçiler geliyor. O zaman anap zamanı, yani bu bedetinde alan zamanı. Evet. O zaman e, siyasetçiler geldiğinde siyasetçilere gösterilen tepki neydi biliyor musunuz? Ya buraya gelen yabancılar, yatırımcılar istediklerini yapabiliyorlar. Biz burada köy halkıyız ve bizim çivi çakmamıza müsaade edilmiyor. Burası imara kapalı diye. Ama bütün o şeylerde garipçe kafesinde işte şeydeki o gümüşlere falan. Çok Oraya beni. mesela e, bizzat planı hazırlayan üniversite hocaları Arıköy diye bir e, büyük yerleşim inşa ettiler. Çünkü hem bir taraftan bu alanı imar planında yapılaşmaya kapatan kendileri. Ama aynı zamanda da onun nasıl delineceğini oraya nasıl işte turizm tesisi adı altında yapılaşma yapılabileceğini bilen. Ee, ...şeydi hocalardı gene... ...onlar yaptılar mesela Arı e, köyü... ...ondan sonra yanında Boğaziçi Üniversitesi'nin... ...tesisleri yer almaya başladı... ...sonra polis tesisleri falan... ...bütün sahil aslında yavaş yavaş kapatıldı... ...sonra 54 tane parseli... ...Türkiye Denizliği İşletmeleri... ...düşünün ama bütün İstanbul'un kuzeyinden söz ediyoruz... ...hepsini birden sattı... ...hepsini birden hiçbir şey yapmadan... ...yani burası İstanbul için... ...nasıl bir kullanıma sahip olacak... ...gelecekte vesaire bakmadan... Hemen sattı ve içine dozerler girdi. Şimdi bu korkunç olaylar yaşandı ve oranın ahalisi orada yaşayan insanlar oraya sahip çıkıyordu. Yani ilginç olan sizin söylediğiniz gibi hani şey değil buraya gelip de sahipleri buraları işte yapmaya çalışmıyorlar. İnşaatı açalım da işte çok para kazanalım falan zaten hepsi kendi küçük mülklerine sahip. Yani dışarıdan gelen muazzam bir talep var. Hele bu son şeyle birlikte 3. köprü ve 3. havalimanı gibi talep şeylerle bile talebi arttıracak girişimlerle burada muazzam bir değişim yani bir deprem yaşanacak değil mi? Bu depremin şeylerini hissediyoruz. Yani bu yaşadıklarınızın ötesinde. Evet Aslında ee, biz de dediğim gibi köy ziyaretlerinde Hı. bulunmuştuk. Şimdi köylüler şöyle diyor bize artık ağaç kesmeye yasakladılar normalde köylerin kendi yakacak ağaç kesiyorlarmış. Bu yasaklanmış. E, çoğu işsiz durumda. Şöyle bir duruma gelmiş oradaki köylü. Yapabil hayatta kalmak için yapabilecekleri tek şeyin büyüklerini satmak. Evet. E, ne yazık ki böyle. E, bu şeyle de ilgili Gümüşdereli de e, biz Gümüşdereli'nin e, işte ciddi destekçisiyiz. Gümüşdereli köylü birlikte hareket ediyoruz. Ve bu cuma güzel bir haber aldık biz Gümüşdereli'den. E, dernek mücadeleri başarıyla <gülüyor> sonuçlandı. <gülüyor> ve İSKİ geri adım attı. Arıtma tesisi yapılmayacak. Evet, bu bir başarı yani. Evet, evet çok ciddi bir başarı ve şöyle evet. bir şey var. Gümüşleri biz olağanüstü bir tarım. Alanı orası gerçekten ve çok iyi tarım. İstanbul'a bostanlardan şey gelir. Nişantaşı'na falan küçük kamyonetlerle sebze evet. gelir oradan yıllardır. Ve bir rapor yayınlandı. Burada tarım yapılmıyor diye. Evet. Ee, yani siz diyorsunuz ya afet yasası işte e, şimdi Sarıyer yani, e, kentin kuzeyi kuzey Ormanları'nın zemini İstanbul'un afet açısından en güvenli zemindir. E, bunu herkes bilir. Zaten işte afet bu kent sempozyumları vardı tım bu hafta sonu. Orada bir uzman arkadaşımız da şöyle diyordu. Ee, işte deprem, diyerek... kısaca şunu da şey yapayım. Deprem olarak e, afet bölgesi belirliyorlar. Avcılar yok bunların içinde diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ceyt'in <Ceycimurlu> yok. <gülüyor> yani. Da beklemiş olayım bunu. Yani çok affedersiniz. Bu deprem konusunda... Bizim Sarıyer dördüncü derecede etkilenme bölgesi efendim. Yani birinci, ikinci, üçüncü <gülüyor> değil. Evet. Biz inanın az önce İsmail arkadaşımın dediği gibi biz İstanbul'daki sivil toplum örgütleri, mimarlar odası, mühendisler odası, üniversiteler inanın bunların hepsinden destek alıyoruz. Bilmediklerimizi araştırıp öğreniyoruz. Her şeyi bilirli kesinlikle yapmıyoruz. Örneğin bir evramız geldiğinde biz bunu özellikle öğreniyoruz. Hocalarımıza getiriyoruz, üniversitelere getiriyoruz, odalara getiriyoruz, araştırıyoruz. Artık bir de şunu ilave edeyim. Biz üçüncü kuşak olduğumuz için bizim kendi çocuklarımız da okudu. Bizim mahallemizde doktorundan, mühendisinden tutun. inanın artık bizim ikinci, üçüncü kuşağımız yani... Birçok üniversite mezunu insanlar var Çocuklarımız var Şu anda benim çocuğum İngiltere'de Yani master'ını <gülüyor> yaptı Doktorasını yapıyor Kızım öğretmen Yani sadece kendimden örnek vermiyorum İnanın yani okumuş Gerçekten kendini yetiştirmiş Kente adapta olmuş Şu anda İstanbul'a artı katma değerler sunan insanlar var Yani işte bu kenar mahalle Varoşlar Marjinaller gibi söylemler kullanıyorlar biz bunu kesinlikle iade ediyoruz onlara çünkü insanlar tanımadığı bir şeye düşmandır böyle düşünen insanlar önce gelsinler bizi tanısınlar görsünler ondan sonra değerlendirsinler. Bizi eleştirenlerin bizden daha çok kültürlü olduğunu asla düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz Olabilirim. son programın e, sonuna doğru yaklaştık. Dakikalarda evet. Derbent Halkı'nın taleplerini dinleyelim. Bir de sizinle irtibata geçmek isteyen insanlara dinleyicilerimize ulaşabilecekleri bir adres, e-mail e adresi evet, ya da İsmail Bey'den onları dinleyebilir. Da evet, tamam. Ben şöyle diyeyim. Talepler Derbent Halkı kurumlarımız ve Halk Partimiz Gerçek dersine çalışıyoruz. Çalışıyorlar başkanlarımızda Şimdi bizim için şu andaki hızlı gündem bu rezerv alanla alakalı. Bir rezerv alan belirlediler de. Derben, Pınar, Mahallesi, Ferevdar arasında bir rezerv alan. Şimdi bizleri toplu halde bizi boşaltın. Boşaltın. Oraya geçin diyorlar. Rezerv alanda kurut var mı şu anda? Hayır hiçbir Hayır. şey yok. Şu anda çalışma başlamadı oraya. Ama öyle bir yani imzası atılmış. İslam Büyükşehir Belediyesi'nin söylediği imzası atıldı ama biz kesinlikle mahalle olarak rezerv alana gitmek gibi bir düşüncemiz kesinlikle ve kesinlikle yok. Biz bununla ilgili de alternatif hemen üretiyoruz. Biz bize şöyle bir çalışma yok. Biz bunu kabul etmiyoruz. Size geçici evler mi vermeyi teklif edecekler? Yani kiracı evet. gibi aslında. Yok, prefabrik evler düşünüyorlar bize. Ha prefabrika. Evet, evet, bir 6-700 haneli düşünüyorlar. Biz onunla ilgili alternatifimizi hemen yettik kendilerine. Bizim rezerv alana ihtiyacımız yok. Biz bu sorunu kendi mahallemizde kendi içimizde çözebiliriz. Boşu boşuna oraya trilyonları yatırmayın. Tabii. O parayı da gelin mahalleye harcayın. Yüzde 30'u demek zaten. Kesinlikle. O i̇nşaatın yüzde orada geçici barınaklar biz için harcayacaklar. Biz ki kurum olarak alternatif plan çalışmalarımızı yapıyoruz. Alternatiflerimizi, her şeyimizi iletiyoruz kendilerine. Yani biz hep ve Biz üretiyoruz. Onu söyleyelim. E, bizim en büyük şeyimiz Derbent'te, taleplerimiz arasında Derbent'te yapılması düşünülen bir plan varsa kesinlikle toplu boşaltmayı Derbent halka kabul etmiyor. İlk önce İBB'yle Ee, bu çalışmalar e, ortaklaşa yapılacak. Bunları kabul ettikleri zaman Derbent'in çözümünün 150 adımı atılmış olur. Ve diğer maddeler e, sırayla gelecek zaten. En büyük maddemiz bu. Derbent komple boşaltmak mümkün değil. Teşekkürler. Size ee, başarılar diliyoruz. Yani. Evet, bu çok önemli e, bir çalışma bir yapıyorsunuz. Bir de çok ciddi bir şeye değinmek Hı. istiyorum kısaca. Şimdi bizim mahallemize mevcut proje yapmışlar ama efendim, bu projenin Tabii mahallenin fiziki, coğrafi yapısından dolayı en böyle uçurum, dere içi böyle şey kenarlarına itmişler. Yani bir kere yer seçiminde anlaşamıyoruz birincisi. Yani bize hiç sorulmadan ben bilirim mantığıyla yaptıkları için bir kere yaptıkları projenin daha ciddi bir şekilde bizden hiçbir şey paylaşmadıkları için... Halkımız bunu da kabul etmiyor. Çünkü bizi mevcut şu anda kullandığımız Akgün Caddesi diye bir aksımız var. Bu Akgün Caddesi güzergahında bizim esnafımız ve çarşımız oluşuyor. Bizi oradan arındırıyorlar. Ve kenarlarına kıya köşeye yitiyorlar. Yani yerinde dönüşümde deseler orada da bir cinlik var. Onun için bunları konuşmadan tam böyle dört dörtlük olmadan aslında işin hakikatı Biz derneğimizi, kooperatifimizi oluşturduk. Mevcut bu plan projelerle bu işin üstesinden gelinecek gibi görünmüyor. Çünkü burada anlaşılır bir şey yok. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bu sınırlı sorumlu Atatürk Yapı Kooperatifi zaten üyelerine mevcut konutlarını yapmış oturuyorlar. Mevcut kalan arazilerinde biz e, oluşturduğumuz kooperatif ve derneğimize Bedelsiz devrini istiyoruz efendim. Çünkü biz oranın asli unsuruyuz. Sarıyer Mahalle Dernekleri'nin de tüm çalışmalarımızın e, biz buralarda hukuki güvence altında biz buraların mahallemizdeki mevcut kooperatif ve derneklerimize devrini istiyoruz. Çünkü o zaman her şeyin daha kolay olacağını düşünüyoruz. Evet, bu bir de son bir şey söylemek istiyorum. Bu ayın 29'unda Cuma günü akşamleyin Bizim bu Sarıyer Mahalle ve Derneklerinin platformunu üst birliğin bir dayanışma yemeğimiz var. Eğer mahsuru yoksa adresini yerinde söyleyebilir miyim efendim? Tabii lütfen. Bu yemeğimizin e, bu cuma, cuma günü cuma akşamleyin bu Atatürk Oto Sanayinde Halay Düğün Salonları diye salonda Evet. Cuma günü akşamleyin evet, evet. saat 7'de yemeğimiz var. Bizim bu yemeğimize katılmak isteyen, bizimle birlikte olmak isteyen vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Onları da konuk etmek istiyoruz. Ayrıca Açık Radyo çalışanlarına da çok teşekkür ederim bize burada kabul ettiği için sizlere de davet ediyorum efendim. Derneğim ve kooperatifim Dermet ve Sarıyer Halkı adına aynı zamanda da e, diğer Sarıyer'deki Sivil toplum örgütleri, dernek ve kooperatifçi arkadaşlarıma da bizlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Rıza Bey, İsmail Bey katıldığınız Hadi için. Teşekkür Çok teşekkürler. Çok kısa bir duyurumuz daha olacak ve ee, programın sonuna geldik. Tamam tekrar e, hak verilmez alınır diyen Derbent'le arkadaşlarıma tekrar buradan selamlarımı da iletmiş olayım. E, bunun yanında biz de e, bu ayın birinde 1 bir Aralık'ta bir eylem düzenliyoruz. Ee, Hacı Osman çıkışında saat 2'de herkesi bekleriz. Yine Belgrad Ormanı'nın parklaştırılmasına ve 3. Köprü'ye karşı bir ses çıkarmak adına e, Facebook'tan da hani Kuzey Ormanları Savunmasından değer, e, eylemi detaylarına bakabilirsiniz. Gelecek programlarda zaten Kuzey Ormanları savunmasıyla herhalde bu konuyu tekrar işleyeceğiz. Çok evet. teşekkür ederiz e, evet, katkılarınız için. Çok, çok teşekkürler. haftalar diliyoruz. Olun. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum lisede Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç